Evet, değerli kardeşlerim, kusura kalmayın. Biraz bekletmiş olduk sizi. Diğer bir soruyu e, alalım hemen. Sıradan gitmeye çalışıyorum. E, müridin, mürşidini yani şeyhini düşünmesiyle Allah'ın rahmetini üzerine çekmesi mümkün müdür? Günümüzde maalesef maalesef öyle sorular soruluyor ki öyle inançlar öyle e, tezat içerisinde olan durumlar ortaya ileriye sürüyor ki yani şaşmamak mümkün değil. Yani bir insan nasıl olur da mürşidini düşünür ve onu kutsar, kalbi onu zikreder, kalbi onun önünde sevgiyle, saygıyla, manevi bir secde yapar, eğilir. Bütün hürmetiyle, saygısıyla, sevgisiyle. Bir insanın önünde zillet içerisinde olmayı kabul eder, onun önünde zelil olduğunu kabul eder ve bütün bu e, kulluk manasına gelen zelilliği de yine kulluğun en önemli kısımlarından olan tefkiri, düşünceyi, saykıyı, sevgiyi, umudu, beklentileri, korkuyu, ürpertilerini vesaire tamamen bir Kul olan mürşide yönlendirir ve onunla kendi arasında bu şekilde bir münasebet kurar ki biz buna bir insanın Allah'ı bırakıp da bir kula kul olması diyoruz. Nasıl olur da bir kula yapılan, bir basit insana yapılan, kulluk neticesinde Allah, hakiki olan Allah, gerçek olan Allah, gerçek olan yaratıcı Yüce Mevla, nasıl olur da o insana e, rahmet nazarıyla bakar? Nasıl olur da o insana e, nimet verir? Nasıl olur da o insanın kulluğunu kabul eder? Nasıl olur da o insanın kulluğundan razı olur? Nasıl olur da o insandan razı olarak onu mükafatlandırır, cennetine koyar. Bu mümkün mü? Kulluğu kime yaptıysan, ondan bekleder. Sen ümitlerini bir insana bağladın. Korkularını bir insana bağladın. Sen beklentilerini bir insana bağladın. Sen imdatlarını, istigaselerini bir insandan bekledin. Sen zelil olmayı bir insanın önünde gerçekleştirdin Onun önünde eğilerek onun eteklerini öptün Onun ayaklarını öptün Onu gördüğün zaman Hüngür hüngür korku ve haşyet içerisinde Büyük bir huşu, büyük bir sevgiyle Ağlamaya başladın, kendinden geçtin Sen kulluğunu benim yaratmış olduğum bir kula yaptın Allah için gözyaşı hiçbir zaman dökmezken bir benim basit kulumu öyle bir ilahlaştırdın ki, öyle bir kutsadın ki, onu gördüğünde hüngür hüngür ağlıyordun. Geçenlerde bir arkadaşımız anlattı. Dedi ki, buradan adını vermeyeceğim yani bu şeyhin kim olduğuyla ilgili. Dedi ki, efendim... E Şeyhimiz camiye geldi. Herkes ondan vaaz etmesini bekliyordu. O vaaz etmeyi tercih etmedi. Kürsüye çıktı ve dedi ki, Allah, Allah'ı bir saat düşünmek, bir an düşünmek, bin yıl ibadetten daha hayırlıdır, dedi ve kafasını eğerek düşünmeye başladı. Ardından bütün cemaat hüngür hüngür ağlıyordu onun o vaziyeti karşısında, onun o durumu karşısında. Burada olması gereken cemaatin de Allah'ı düşünerek, Allah'a sevgide bulunması, saygıda bulunması, onu zikrederek ona hamdetmesi, onu tesbih etmesi, bütün güzel duygularıyla ona yönelmesi değil miydi cemaate yakışan? Ama cemaat ne yaptı? Şeyhin o tefekkür anını görmek suretiyle hüngür hüngür ağlıyorlarmış. Ve bir saat boyunca da ağlamışlar. Bu benim aklıma şunu getirdi. Bu insanlar Kendilerine söylenen şeyi yapmadılar. Yani ben Allah için tefekkür edeceğim, Allah'a düşüneceğim, onu zikredeceğim, siz de bunu yapın tavsiyesi karşılığında. Onlar onu yapmaktan uzak durup sadece şeyhi bak ne kadar güzel söyledi, ne kadar da güzel tefekkür ediyor, onun o itaat manzarasına bakmak suretiyle saatlerce ağlamışlar. Olması gereken bu değil. O ona bunları söylemedi zaten. Olması gereken Allah'ı düşünmek. Onu tefekkür etmek. Orada nasıl söylendiyse. Onu icra etmek. O nasıl düşündüyse o cemaatin de aynı şekilde düşünmesi gerekliydi. Ama onlar yani bir insanın Allah için tefekkürünü gördükleri andan itibaren hüngür hüngür ağlıyorlar. Bu Aklımıza ne getiriyor? Bu insanlar bu insanı kutsuyorlar. Onun o vaziyetini acayip büyütüyorlar. O, onun o vaziyeti o insanları müthiş derecede etkiliyor. Halbuki o kadar da etkilenecek bir durum yok. Yani nitekim orada konuşmayı değil, Allah için tefekkür etmeyi yeylemiş. Ve herkes de bunu yapması lazımdı orada. Dileyen Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Dileyen e, ölüm ve sonrasını düşünebilir, kabir alemini düşünebilir, günahlarını düşünebilir, tövbe istiğfar edebilir. Yani Allah için tefekkür budur. Ama o insanlar bunu yapmaktan öte, e, e, e, imtina etmişler ve sadece şehirlerinin o manzarası karşısında etkilenerek ağlamışlardır. Bu çok yanlış bir şey. Şimdi sor sorumuza dönmek durumunda olursak, ee, sorumuzu şöyle yenileyelim tekrar. Mürşidin, mürşidini, şeyhini düşünmesiyle Allah'ın rahmetini üzerine çekmesi mümkün müdür? Yani bu şu demek. Ben gideceğim, e, felanca patronun fabrikasında çalışacağım ama çalışmadığım e, bir fabrikadan ücretini talep edeceğim. Diyeceğim ki ben felanca fabrikada çalıştım, benim sonra gideceğim o başka bir fabrikaya benim hakkımı verin ben çalıştım diyeceğim. Ben falanca yerde çalıştım. Cevap nedir? Kardeşim nerede çalıştıysan ücretini oradan talep et. Sen bizde çalışmadın ki nasıl bizden ücretin talep ediyorsun? Şimdi aynı şekilde bir insan şeyhini düşünecek Allah'a yaklaşmış olacak. Bu mümkün değil. Bir insan şeyhini kutsayacak efendim Allah'a kutsamış gibi onu anmış gibi, onu zikretmiş gibi mükafatını Allah'tan bekleyecek. Bunlar tezah şeyler. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar hem akla aykırı, hem mantığa aykırı, hem dine aykırı, Allah'ın göndermiş olduğu risalete aykırı, Allah'ın rızasına aykırı, Allah'ın emrine aykırı. Bir insanın bir insanı saygıyla, sevgiyle, zilletle ve Sürekli bir halde, sürekli bir şekilde günün belli saatlerinde düşünmesi, onun manevi huzurunda eğilmesi, onun kendisini gördüğünü düşünmesi, ondan medet beklemesi, ondan bir hayır beklemesi, ondan bir takım şeyleri kendisinden kaldırmasını beklemesi, bunların hepsi bizim Allah'ımıza yapmış olduğumuz kulluk göreviyle, kulluk işaretleriyle, kulluk, kula dair taatlarla, ibadetlerle aynı manaya gelen şeyler. Dolayısıyla bu durumlar, bir insan için tahsis edilemez. Bir insan için bunları tahsis ettiğinizde o insanı Rab olarak tayin etmişsiniz demektir. Onu Allah'a ortak koşmuşsunuz demektir. Ona kulluk etmişsiniz demektir. Allah bundan razı olmaz. Şimdi bazı insanlar biz böyle deyince diyorlar ki efendim bir insan hocasını sevemez mi? öğretmenini sevemez mi? Eşini, annesini, babasını sevemez mi? Biz tıpkı bunlar gibi şeyhimizi seviyoruz. Bunda ne bir sıkıntı, ne sıkıntı olabilir diyorlar. Değerli kardeşlerim, bir insanın annesini sevmesi beşeri bir sevgidir. Bir insanın babasını sevmesi, kardeşini sevmesi, hanımını sevmesi, çocuklarını sevmesi Bunlar beşeri sevgidir ve bunlar ibadet manasında değildir. Bunlar fıtri e, ülfetlerdir. Allah'ın insanlar arasına koymuş olduğu muhabbettir, ülfettir. Ama bir insanın müridini sevmesi buna benziyor mu? Benzemiyor. Orada ne var? Orada istimdat var, istigase var, medet ummak var, murakabe altında olduğunu bilmek, buna inanmak var, korunma talebi var, nimet isteme var, rızık isteme gibi şeyler var. Yani cennete girmek için kendisine yardım etmesi talebi var, çok şeyler var. Bu nerede? Bir kişinin annesini, babasını sevmesindeki sevgi nerede? Birinde beşeri bir sevgi var, normal bir sevgi var, ibadet manasında değil, sadece beşeriyi Allah'ın normal şartlarda yaratmış olduğu, koymuş olduğu ülfet var, muhabbet var. Diğerinde ise kutsama var, ibadet var, kulluk var ve bunlar tamamen birbirinden farklı şeyler. Diğerinde abartma var. Bunlar farklı şeyler. Dolayısıyla bir insanın sürekli bir şekilde şeyhini düşünmesi, onun manevi huzurunda veya resmi önüne koyarak veya onun manevi e, halini göz önüne getirerek onun e, önünde duruyormuşçasına titremesi, cezbeye gelmesi, saygı göstermesi, sanki o onu görüyormuş da Sanki bazı yapmış olduğu hatalardan dolayı fırçalayacakmışcasına bir takım inançlar, duygular, düşünceler içerisinde olmak suretiyle bu hali yaşaması aslında ona kulluk etmesidir. Rabıta denen olay da tam budur. Bazıları efendim rabıta yanlış dediğimiz zaman diyorlar ki, ya olur mu rabıta? Öğretme, öğrencinin öğretmeni sevmesidir. Kardeşim öyle değil. Eğer öyle olsaydı bütün ilkokul talebeleri, ortaokul talebeleri, lise talebeleri, üniversite talebeleri hocalarını seviyorlar, öğretmenleri seviyorlar. Şimdi bunlar rabıta mı yapıyorlar yani? <gülüyor> Onların yaptığı bunun sevgisinden bizi niye rabıta demiyoruz? Hatta bu sevgiyi duyanlar bazıları inançsız değil mi? Yani delikanlı, üniversitede ateist, Allahsız, inanmıyor, satanist ama hocasını seviyor. Şimdi bu rabıta mı yapıyor yani? Bunların bu beşeri sevgisine rabıta denir mi? Denmez. Bu beşeri sevgidir. Bu insani sevgidir. Bu rabıta değildir. Rabıtayı bu şekilde tanımak yanlıştır. Rabıtanın aslı nedir? Aslı korku ve ümit içerisinde istimdat, medet duyguları içerisinde bir insanın murakabesini talep, bir insanın murakabesi altında olduğu bilinci ve bu bilincin tesiriyle kalpte duyulan ürperti ve bütün bu duygular içerisinde bir insana karşı duyulan kutsama duygusu, onu büyütme, yüceltme, o, o, o insanın insanüstü değerlere çıkarma, İlahi makamlara çıkarma durumudur yani. Bundan başka bir şey değil, ta rabuta. O yüzden Rabuta kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle biraz önce tanımını yapmış olduğum şekliyle yapıldığı takdirde bu şirkin büyüdür. Bunu da bu şekilde burada belirtmek isterim değerli kardeşlerim. Ve Kardeşlerimize tavsiyemiz, düşüncelerini Allah'a yönlendirsinler. Şükür duygularını, minnet duygularını, sevgi ve saygı duygularını Allah'a yönlendirsinler ve bundan başkasına yönlendirmesinler. Murakabeyi, kontrolü sadece Allah'ın yapacağını bilsinler. Medet umacakları yegane makamın Allah'ın makamı Allah'ın yüce zatı olduğunu bilsinler. Kendilerine hayrı verecek olan makamın, yegane makamın Allah olduğunu bilsinler. Ve kendilerini yine şerden saklayacak olan yegane makamın Allah olduğunu bilsinler. Bu duygularla Allah'ı ansınlar, onu tefekkür etsinler, onu saysınlar, onu sevsinler. Bu duyguları asla ve kat'a onun yaratmış olduğu bir beşere yönlendirmesinler. Eğer bu duygular bir beşere yönlenirse Allah'a yönelmez. Çünkü sen oradan tatmin oluyorsun. Oradaki beklentilerini bir insandan karşılamış gibi oluyorsun. Dolayısıyla senin aynı güzel duygularla Allah'a yönelmen artık ikinci planda, geri planda kalıyor. Tıpkı her bit adin bidadin her hurafenin, dinde oluşan her yeniliğin, dinde esas olan bir farzın yerine geçmesi, dinde esas olan bir sünnetin yerini işgal etmesi ve hem farzın veya sünnetin unutulmasına vesile olduğu gibi bir insan sevgiyle, saygıyla, İstimdat duygularıyla bir beşere yöneldiğinde Allah'ı unutacaktır. Çünkü artık yönelmiştir. Çünkü kalp onun yani onun kalbi istediğini bulmuştur. Maalesef bulduğu şey bu yalancı bir ilahtır ama insan kendisini kandırmak suretiyle bunun farkında bile değildir değerli kardeşlerim. Bu sorumuzla ilgili de Bunları söyledikten sonra diğer sorumuza geçelim. Evet. Diğer sorumuzda diğer sorumuzda ne diyor? E, sekerata ölüm anında evliya yardım ediyor mu? Ehli tarikat sekeratı Mevpte şeytan iman çalmaya geldiğinde şeyhin yardıma geldiğini anlatıyor. Evet, şimdi ben bu sorudan bir şey anlamadım. Öyle bir karışık ki, öyle bir devrik cümle kullanılmış ki burada. Ama anladığım kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Evet. Ölüm anında, sekeratta, değerli kardeşlerim, şeyhin yardımı falan olmaz. Orada Allah'ın yardımı olur. Bir peygamberin, bir meleğin e, yardımı bile olmaz. Orada sadece Allah'ın yardımı olur. Sekeratta amele göre Allahu Teala rahmet meleklerini veya azap meleklerini gönderecektir. Buna göre ruh ya zor kabz edilecektir ya da kolay bir şekilde amele göre kabz edilecektir. Ehl-i Tarikat, sekerat-ı mevtte şeytan iman çalmaya geldiğinde şeyhin yardıma geldiğini anlatıyor. E, şeytan, insan sekeratta olduğu anda bile görevini ifa eder onu kandırmaya çalışır. Ancak orada onun o kandırma çabası karşısında eğer ameli ise Allah onu sabit ve doğru olan sözü söylemeye muvaffak edecektir ki o da kelime-i şalettir. Ee, bu gibi durumlarda Allah'ın inayeti yardımı gelir ve bunun yardımın gelmesi için herhangi bir şeyhin vesile olması bir zaruret değildir, bir ihtiyaç değildir, hatta söz konusu bile değildir. Allahu Teala her zaman aracılardan nefret eder. Allahu Teala her zaman kendi işine ortak olmak isteyenlerden nefret eder. Bunlardan razı olmaz allah Teala hiçbir zaman kendi işine kimseyi ortak görmez, görmek de istemez. Hep bu böyle olmuştur. allah Teala yardım etmek istediği bir zata elbette yardım edecektir. Allah ile o kulunun arasında herhangi bir Hicap herhangi bir mani, herhangi bir perde, herhangi bir olumsuz bir engel yoktur. Durum böyle olunca... Allah-u Teala direkt olarak o insanın kalbine ilham ediyorsa ki ediyor, vesileye, sebebe kesinlikle burada gerek yoktur. Allah yardım etmiyor da, Allah gelmiyor da, onun yapmış olduğu bir kul o anda yardıma geliyor diye bir itikat yapılırsa ki, kesinlikle yanlıştır. Böyle bir duygu ancak şirki bir inanç olmakla ifade edilebilecek bir e, duygudur, bir inançtır. Ve bundan da bütün müminler uzak kalmalıdırlar. Evet. Diğer bir soruya geçelim. Tarikatlardaki bağlılığın sınırı nedir? Mürit, mürşide karşı e, teneşir tahtasındaki ölü yıkayıcıya kendini bıraktığı gibi bırakmalıdır. Anlayışı doğru bir ifade midir? Batıl, batıl, batıl başka bir e, maalesef yani düşünceler tamamen zavallı düşünceleri, zavallı inançlar, basit, e, saçma sapan Düşünceler bunlar. Ee, nasıl olur da bir insan bir insana kendisini ölünün kendisini yıkayan insana kendisini teslim ettiği gibi teslim eder. Yani ben seninim. Ne yaparsan yap. İster kes, ister yak, ister öldür ister, e, yarala, kes, doğra, ne yaparsan yap, ben senin elinde bir ölü gibiyim, istediğin şeyi bana yapabilirsin, der. Bu kesinlikle yanlıştır. Böyle bir şey olamaz. İnsan aynı teslimiyeti Rabbi için yapsa cennete girer. Ama aynı, bu teslimiyeti kula yaptığı zaman da şirke girmiş olur ve cehenneme girer. Teslimiyet Allah'adır ya. Teslimiyet insan olur mu? İnsana hadi ben sana emanetim beni ne yaparsan yap diyebilir misin? Bir insana nasıl güveneceksin? Bir insan masum değil ki. Bir insan her yaptığı şey doğru değil ki. Sonra buna ne gerek var? Allah'a teslim olsana. Peygamber'e, onun sünnetine teslim olsana, Kur'an'a teslim olsana, bunlar yetmiyor mu teslim olmak için? Bunlar terbiye edilmek için, İslam'ı öğrenmek, yaşamak için, cennetin yolunu, hidayet yolunu bulmak için, bu kaynaklar yetmiyor mu da insan kendisine bir e, ilah edinir, Allah'ın yerine koymuş olduğu bir ilah edinir. Bu, insanlarda bir eğilim var gerçekten. Yani insanlarda put edinme, ilah edinme eğilimi var. Niye? İnsanlar görseli sever. görseli Görsel. Dokunduğu şeyi, hissettiği şeyi sever, onu e, anlar. Onun gerçekliğini gördüğü zaman daha mutlu olur. Ona daha çok bağlanır. Gördüğü, hissettiği. Efendim Buna benzer şeyler O yüzden Allah'a Bağlanmak yerine Aynı niyetle Bir kula bağlanır Çünkü o görseldir Çünkü o görünüyor Ve insanda peşinden yana Gördüğü şeyden yana Daha mutlu Daha huzurlu oluyor demek ki Şeytan onu o şekilde kandırıyor Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, bu eğilim maalesef insanlarda var olan bir eğilimdir. İnsanlar bu tür eğilimlerden uzak kalmalılar. İnsanlar kayba iman etmeliler. Görmedikleri halde Rablerine en güzel şekilde iman etmeliler. Ve ona hiçbir kulu, hiçbir canlı, cansız varlığı da ortak koşmamalılar. Tevhid ilkelerine uymalılar. Bütün burada e, anlatılan şeylerde maalesef tevhide muhalif şeyler e, ortadadır. Bunlardan uzak kalmak lazımdır değerli kardeşlerim. Diğer bir soruya geçelim. Bir Hristiyan ya da Yahudi peygamberimize inanıp da kendi dininde kalmak, kendi dininin vecibelerini yerine getirmek isterse durumu ne olur? Bir Hristiyan ya da Yahudi peygamberimize inanıp da kendi dininde kalmak, kendi dininin vecibelerini yerine getirmek isterse durumu ne olur? Yalancıdır. Çünkü peygamberimize inandığı inanması demek onun e, bir insan, bir peygamber olduğuna, bir insan beden olduğuna inanması demek değildir. Onun risaletine inanması burada istenmektedir. Yoksa peygamberin sadece Allah'tan haber aldığını tasdik etmek, mümin olmak için veya peygambere iman etmiş olmak, inanmak için yeterli değildir. Dese ki mesela Ebu Cehil ya tan, biliyorum sen Allah'tan haber alıyorsun, bize getiriyorsun. Yani ben de bunu tasdik ediyorum demiş olsa. Ama getirmiş olduğum bu haberler beni ilgilendirmiyor. Ben yine atalarımın dini üzerineyim demiş olsa. Ebu Cehil iman etmiş olur mu? Olmaz. Bunun gibi bir Hristiyan veya bir Yahudi Peygamberimize iman etmiş olsa, bu şu demektir, onun getirmiş olduğu dine iman etmiş e, olması demektir. Ya peygamberdir, tamam, ben de onun peygamber olduğunu kabul ediyorum. Demek, peygambere iman etmek değildir. Onun peygamber olduğunu kabul ediyorsan, onun son hak dini getirdiğini biliyorsan, artık senin için o vardır. Ona, ona iman etmen lazım. Onun getirmiş olduğu din ile amel etmen lazım. Onun getirmiş olduğu ölçülerde e, inanç ilkelerini dizayn etmen lazım. E, bu Mesela biz bugün demiş olsak ki İsa Aleyhisselam'a iman ediyoruz. Doğru, iman ediyoruz. Biz Kur'an'ı bırakacağız, İncil ile amel edeceğiz. Demiş olsak, doğru olur mu bu? Olmaz. Zaten orada doğru bir hak bir incil yok. Olsa bile nesh edilmiştir Kur'an-ı Kerim'le. Hükmü ortadan kalkmıştır. Hükmü ortadan kalkan bir kitap ile amel edilmez. Çünkü allah Teala ahkamını zaman zaman değiştirebilir. Bazı ümmetlere farz kıldığını bazı ümmetlere faz kılmayabilir. Bazı ümmetlere tayin etmiş olduğu bazı hasletleri, bazı özellikleri bazı ümmetler için tayin etmemiş olabilir. Dolayısıyla geçmiş bütün şeriatlar Kur'an'ın gelmesiyle, İslam'ın gelmesiyle neshedilmiştir. Hükmü ortadan kalkmıştır. Bugün Hiçbir Yahudi, hiçbir Hristiyan ben Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna inanmakla birlikte kendi dinimin emir ve nehiyleriyle e, dini yaşayacağım derse, böyle bir iddiada bulunursa kesinlikle yanlışlık yapmış olur. Yanlış bir yoldadır. Onun yapması gereken şey eğer iman ediyorsa peygambere, onun getirmiş olduğu risaleti de İman etmelidir. Onun getirmiş olduğu Risalet ne diyor? Diyor ki, bu kitap daha önce gelen e, kitapları tasdik edici ve üzerine ilave edici olarak gelmiştir, diyor. Buna inanacak. Dolayısıyla son gelen kitaba e, inanmak ve onun emirlerini anlamak, algılamak, yaşamak zorundadır. Bunun tersi mümkün değildir. Peygamberimize iman ettiği halde Kur'an'ı kabul etmemek, onu yaşamamak, onun sünnetine uymamak, onun ölçüleri dışına çıkmak, ona inanmak şeklinde algılanamaz, açıklanamaz. Sadece onun var olduğunu, peygamberin Allah'tan vahiy aldığını düşünmek buna bunu bilmek, buna inanmak, ona inanmak manasına gelmez. Ve biliyoruz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerden saymış olduğu herkes onun getirmiş olduğu dine katıksız olarak iman edenlerdir. Onun getirmiş olduğu vahye, vahyin ölçülerine, Kur'an'ın ayetlerine katıksız olarak iman eden kimselerdir. Onun ağzından çıkan, dinle ilgili her şeye katıksız olarak iman eden kişilerdir, mümin olanlar, Allah'ın Resulü'nün mümin olarak saydığı kimseler. Evet, değerli kardeşlerim, diğer soruya geçelim. Kaza orucunu, pazartesi, perşembe günü tutup, hem sünnet hem de kaza niyeti etmek olur mu? pazartesi, perşembe tutmuş olduğunuz kaza oruçları kaza orucudur. Ancak bu günlere geldiği, muvaffakat ettiği için de aynı zamanda bir sünnetin ihyası manasına gelmektedir. Bu açıdan nafile olan sünnet orucunun da bir şekilde ifa edilmiş olması manasına gelecektir. Diğer bir soruya geçelim. Enes Abdülhalik Kadın kocasından akidesi doğru e, değil diyerek talak talep edebilir mi? Kocası namaz kılıyor. Değerli kardeşlerim, bir erkek, açık ve net olarak inkarcı olursa, ilhad ederse, irtidar ederse, Allah'ın ahkam ayetlerinden bir ayeti bile bile inkar ederse, imanın ve İslam'ın şartlarından Herhangi birini veya birkaçını bile bile inkar ederse bu insan kafir olur. Hanımının da ondan boşanması lazım. Ancak böyle bir inkar söz konusu değil. Allah'tan gelen dine inanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in getirmiş olduğu risalete inanıyor ve bununla elinden geldiği kadar amel yapıyorsa, namazını kılıyorsa ee, bir takım yorumlardan dolayı Allah'ın isimleri konusunda, sıfatları konusunda veya Allah'ın bazı ayetleri konusunda e, Arapça e, kelimelerin manasına muvafık olarak değişik yorumlar, tefsirler getirmek suretiyle hanımından farklı düşünmüş olsa o insan elbette Müslüman olmaya devam etmektedir, Müslümandır ve onun hanımının ondan boşanma, yani bu yönden, o işte kafir olduğu düşüncesiyle ondan boşanma talebi de bulunması caiz değildir. Böyle bir şey olmaz. Diğer bir soruya geçelim. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun Babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbinde, kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onlara deste, yanlış eksik yazılmış, destek katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onların içlerinden ırmaklar akan, onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak. Orada ebedi kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın tarafında olanlardır. He, biraz önce talep etmiş olduğum ayetler. Kardeşimiz yazmış bunları. Soru tekrar o zaman ilk sorumuzdu. Bu ayetlerden yola çıkarak ee, Sorumuzlar ne deniyordu yukarı şöyle bir çıkalım Allah'ın kendi katından bir ruh yarattığı ve dilediği kimseye bu ruhun gönderildiği anlatılmaktadır batını bir tefsir olarak şeyhin ruhaniyetinin sofi ile beraber olduğunu söylemek mümkün mü evet bu konuda gerekli açıklamaları yaptık ama kardeşimiz burada ayetleri de mal olarak bize yazmış. Bu ayetler ışığında soruya tekrar cevap vermek gerekirse, değerli kardeşlerim, herhangi bir cevabımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bu ayetlerde yukarıdaki soruda yer alan yani Allah'ın bazı ruhlar için bazı ruhları tayin ettiği ile ilgili herhangi bir bilgi Herhangi bir işaret söz konusu bile değildir. Bu ayetlerden böyle bir takım yanlış batıl inançları çıkarmakta söz konusu değildir, mümkün değildir. Nasıl olduysa bu kardeşlerimizden bazıları bu tür şeyler yapıyorlar, tevil ile yapıyorlar. Bu ayetlerde böyle bir hüküm, böyle bir mana, onların düşündüğü gibi bir mana söz konusu değildir. Sizlerin de burada rahatlıkla görebilmiş olduğunuz gibi. Evet. E, katından bir ruh ile desteklemiştir manasında. E, bu Belki bu konuyla ilgili ilgili alan bu sadece. E, bu asla e, bir insan ile desteklemiştir manasına gelmez değerli kardeşlerim. Evet. Ayetin Arapçasına bakmak suretiyle, Siyah Kınası Bakına bakmak suretiyle buradaki ruhtan maksadın ne olduğu ile ilgili inşallah daha geniş konuşabiliriz. Veya buradaki ruhun peygamberler olduğunu, onların da Hidayet veren değil, hidayete götüren vesileler olduğunu e, bilmemiz gerektiğini burada anlamak mümkün. Kasten namaz kılmayana kafir denir mi sorusu var. Evet değerli kardeşlerim. Ee, süre bir hayli uzadı. Bir saati geçti sanıyorum beraberliğimiz. Ee, ekrandaki soruları cevap verelim. İnşallah onlarla yetinelim. Namazı terk edenin <gülüyor> kafir olup olmadığıyla ilgili biliyorsunuz ülema arasında ihtilaf var. Ülemadan bir kısmı özellikle e, zahiri mezhebi bilerek namazı terk edenin kafir olduğunu söyler. Yine hanbeli mezhebine mensup e, birçok alim hepsi değil hepsi değil Birçok alim bile bile farziyetini bile bile namazı terk eden kişinin kafir olacağını söylemişlerdir. Hepsinde dayandığı deliller var. Bu delillere baktığımızda şöyle okuyayım hadisleri. İnne beynes şirki vel kufi vel rajuli كَرْكُ السَّلَاةِ وَمَنْ تَرَكَ هَا وَقَدْ كَفَرْ Kişi, şirk ve bir kişi arasında namaz namaz vardır. Ee, yani o kişiyle onun şirke düşmesi veya küfre düşmesi arasında onun namaz kılışı, namaz kılıyor oluşu vardır. Kim ki namazı terk ederse kafir olur. Eee... Buna benzer hadislerimiz var. Yine sahabeden bazı eserler var ki onlar da biz namaz haricinde hiçbir günahın terkini küfür saymazdık. Namazı terk edeni kafir sayardık. Veya onun bu hareketini küfür sayardık manasında bazı sahabelerden gelen eserler söz konusu. Deliller var. İşte Kur'an-ı Kerim'den Oyna kanu salat ve zekat fa ihwanukum fi'd din. Eğer namazı kılar, zekatı verirler. Onlar işte o takdirde sizin dinde kardeşleriniz olurlar şeklinde ayet-i kerimeler. Eee işte meleklerin cehennem ehline soruşu. Me'selekum fi saqar. Yani işte veya sali, cennetteki kulların sorusu da olabilir. Mesele ne kumfiysaq alülemle kum minal musalliyin. Sizi cehenneme atan şey neydi derler ki cevap olarak biz namaz kılmıyorduk. Namaz kılanlardan değildik. Yani bu mesela burada lemleku minal musalliyin. Namaz kılanlardan değildik namaz kılanlardan değil bu tür ayetlerden yola çıkarak ve bu ayetleri de e, vermiş oldukları hüküme muafık bir şekilde yorumlamak suretiyle namazı terk edenin kafir olacağını ileri sürmüşlerdir. Bir takım mülema da madem ki ayetler var, madem ki hadisler var, biz burada ee, ancak küfür ile ilgili bir teville gidersek durumu kurtarırız diyerek ameli küfür diye bir e, ifade, bir tabir ortaya sürmüş, ileri sürmüşlerdir. Ameli küfür, yani itikadi küfür değil de ameli küfür olarak olayı e, sıfatlandırmışlardır. Dolayısıyla namaz terk edenin itikadi bir küfre değil, de ameli bir küfre düşeceğini söylemişlerdir. Ameli küfürden maksatları da, maksatları da o ameli terk eden ve dolayısıyla aşırı ve büyük günaha giren manasında onu algılamışlardır. Bu iki grup arasında tartışmalar fıkıh kitaplarına yansımıştır günümüze kadar gelmiştir ve hala da devam etmektedir. Ancak soru bize sorulduğuna göre bizim kanaatimiz bizden istenmektedir. Onu da ifade edelim. Cumhurun görüşü namazı terk edenin itikadi manada kafir olmayacağı doğrultusundadır ve e, namazın terkiyle ilgili gelen bütün hadisleri, bütün ayetleri ameli küfür şeklinde yorumlamışlardır. Ancak cumhurun dışında bazı ülemada yorumlamaya gitmeden zahiri mana ile amel etmiş bunun namazı terk etmenin küfür olduğunu söylemişlerdir. Kanaatimce, benim kanaatim şudur ki, cumhur burada e, doğruyu söylemektedir. Çünkü hiçbir amelin terki Selef akidesine bile baktığımızda hiçbir amelin terki küfür sayılmamıştır. Seleften bazı ulema namaz dışında kaydını koyar. Hiç Namaz dışında hiçbir amelin terki küfür sayılmaz der. Namazı terk ise küfür sayılır diyen birçok selef uleması vardır. Ama bunun ameli küfür olduğunu söyleyen selef ülemaları da vardır. Bunları da dikkate almak lazım. Bir insan namazın farziyetini bildiği halde, önemini bildiği halde sırf tembellikten dolayı terk ediyor ve terk ettiğinden dolayı içinde bir pişmanlık, bir, has, bir, bir yanma, bir ee, üzüntü, bir keder hissediyor ve bir an önce nefsini yenmek suretiyle namaza başlamayı düşünüyor ise kanaatimce bu insan İslam dairesi dışına çıkmış bir insan değildir. Ancak e, burada hemen şunu söyleyelim. Gerek Bin Baz Rahimehullah ve gerek İbni Ütheymin e, Rahimehullah ve daha birçok e, muasır ülema burada herhangi bir tevile yoruma gitmeden namazı bilerek terk eden bir insanın kafir olacağı konus konusunda fetvalarını vermişlerdir. Hatta, ve hatta şöyle bir fetvayı da buradan size aktarmak isterim. Binbaz'ın fetvası, Abdülaziz Binbaz, der ki, bir öğrenci sabah güneş saat altıda doğduğunu bildiği halde saatini saat yedi buçuğa kurarsa, yani bu şekilde namaza kalkmayı niyet etmemiş olsa, ve sadece bunun sabah namazı için yapsa, öğleni, ikindiyi, akşamı, yatsıyı kılmış olsa bu öğrenci bile kafirdir der. Ölürse Müslüman mezarına konulmaz, cenaze namazı kılınmaz. Babasına varis mirasçı olamaz. Evli ise hanımının nikahı ondan düşer şeklinde fetva vermiştir. Biz bu, bu fetvaları da kale almak durumundayız. Bunları görmezlikten de gelemeyiz. Ama insaf gereği her iki ulemanın da bu ayetlere, bu haberlere yaklaşımlarını burada ifade etmek durumundayız. Değerli kardeşlerim, bununla ilgili kitaplarımız var. Namazın namazın terk edenin e, hükmü ne olacak? Bu konuyla ilgili gerçekten çok kitap var. Geniş tartışmaları orada bulmamız mümkündür. Biz bu cevaplarla yetinmek istiyoruz. Evet. Bidat bayramlarda doğum günü kutlamalarında yapılan Yemekleri yemek olmaz diyorlar. Niyetten dolayı bu böyle mi? Şimdi kardeşimiz Azeri olduğundan dolayı tabi Türkçe biraz zayıf. Siz de kusura kalmayın. Sizler de belki tam olarak anlayamıyorsunuz soruları. Bidat bayramlar dediği mesela doğum günü veya kandiller veya anneler günü, babalar günü, sevgililer günü gibi bir takım bidat bayramlar var, bayramlar var, günler var. Bugünlerde yapılan yemekleri yemek caiz olmaz diyorlar. Niyetten dolayı bu yaştan böyle midir diye bir soru sormuş Enes Abdülhalik kardeşimiz. Değerli kardeşlerim, bu yemekleri yemekte herhangi bir, Sıkıntı yok, haram bile değildir. Ancak bu e, yemeklere gitmek ve oradaki o törene katılmak, o nümayişleri orada paylaşmak, orada o tebrikleri yapmak, bütün bunlar e, bit'ati desteklemektir. Dolayısıyla bu tür törenlere, bu tür merasimlere katılmak doğru değildir ve yani bidat olduğu içinde e, bu bidatlere kuvvet vermek, iştirak ederek kuvvet vermek, orada bulunmak suretiyle destek vermek e, yanlış olur. Dinimizin müsaade ettiği veya hoş gördüğü, görebileceği bir şey e, değil. Bazı ulema der ki, bunlar bayram günü değil, bunlar sadece gündür. Anneler günü, babalar günü vesaire. Bugünler dinle ilgisi yoktur. Bugünler sadece insanlar annesini ansın, babasını ansın e, şeklinde bir vesile olsun diye bugünler konmuştur şeklinde açıklamalar getiriliyor. Dolayısıyla bugünlerde bir mahsur yoktur falan da deniyor. Böyle fetvalarda veriliyor. Doğum günü kutlamak caizdir deniyor mesela Türkiye'de. E, ancak birçok ülema da gerek doğum günü kutlamaları, gerek e, sevgililer günü, şu vesaire bu günleri, batıyı taklit etmek, Hristiyanları taklit etmek olduğundan dolayı mahzurlu görüyorlar. Çünkü e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanları taklit etmekten bizi men etmiştir. Yahudileri, müşrikleri, gayrimüslimleri, taklit etmekten bizi men etmiştir. Ve sürekli olarak Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmemizi bize emretmiştir. Ee, men teşebbaha bi kavmin fehu minhum demiştir. Kim bir kavmi benzerse ondandır buyurmuştur. Ve burada birçok nas, Hristiyanların, Yahudilerin, müşriklerin taklit edilmemesi gerektiğiyle ilgili bizlere bilgiler, emirler sunmaktadır. Bunları dikkate aldığımızda Hristiyan aleminden, Yahudi aleminden, ülkemize gelen bu tür günleri kutlamak e, yani en az hükmüyle mekruhtur. Çünkü taklit vardır. Hani haram demesek de en az hükmüyle mekruhtur Uzak durulması gerekir diye Düşünüyorum değerli kardeşlerim Evet Son sorumuzu Okuyorum bundan sonra da Soru almayalım Evleneceğimiz insanı biz mi seçeriz Yoksa Daha önce Kaderimizde yazılmış mıdır Kısmetimizi Sihirle kapatabilirler mi Değerli kardeşlerim. Kişinin evleneceği insan kimdir? Bu bellidir Allah indinde. Ancak biz bunu bilmiyoruz. Biz bunu bilmediğimiz için de evde oturup da evleneceğimiz kız kimse Allah onu gönderecek diye beklemekte doğru bir davranış değil. Doğru bir davranış değil. Allahu Teala her şeyi bir seve göre yaratmıştır. Rızıkkı da seve göre yaratmıştır. Ekeceğiz, biçeceğiz. Ekmeden biçilmez. Değil mi? Alın terlemeden bir rızık kazanması kazanmak söz konusu değil. Evlenmek için de herkese insan kendisine en uygun olan eşi arayıp bulacak ve evlenecek. Efendim bu zaten bellidir. Ben aramama gerek yok diye demesi çok yanlış olur. Allahü Teala ondan aramasını bulmasını bekliyor. Allah katında. Malum dahi olsa bu kul katında malum olmadığından kul Allah katında malum olanı aramak ve bulmakla mükelleftir. Efendim ne bileyim bu, buldum bir tanıma Allah bunu murat ettim mi, etmedi mi? Orası bizi ilgilendirmez. Sen eğer kafana yatıyorsa onunla evlenmeye çalış. Eğer evlenebilirsen anla ki Allah seni muvaffak etti. Eğer evlenemedin, bir engel çıktıysa anla ki o sana yazılmış değil. Allah seni orada muvaffak etmedi. Böyle bileceğiz değerli kardeşlerim. Kısmet sihirle kapatılabilir mi? Sihir yapılıyor. Ancak bunun tesiri, ancak Allah'ın e, isim vermesi durumunda oluyor ki milyonlarca, milyarlarca yapılan sihirde, sihirlerin e, yani ezici bir oranı, çoğunluğu tesir etmiyor. Allah müsaade etmiyor. Sihirde bir nasibin nasibin kapatılması da söz konusu değildir. Allahü u Teala e, herkese güç vermiştir, imkan vermiştir. Nasibini arayacak, bulacaktır. Böyle bir nasip kapanma işi bir beşerin elinde, onun yapacak olduğu bir sihirde falan asla değildir. Değerli kardeşlerim, sorularımıza elimden geldiği kadar cevap vermeye çalıştım. Bir saati aşkındır, aranızdayız. Her ne kadar kardeşlerimiz sorudan biraz çoğaldılarsa da Allah hepsinden razı olsun. allah Teala hakkı hak bilip onu ona uymayı batılı batıl bilip ondan sakınmayı bize nasip eylesin. allah Teala bütün kardeşlerimize ihlaslı olmayı ve Allah'ın kendilerinden razı olduğu bir şekilde hak vaki olduğunda sevinerek ahirete göç etmeyi nasip eylesin allah Teala taksiratlarımızı affeylesin, niyetlerimizi salih eylesin, geceniz mübarek olsun. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.